Dostum Hatırlıyor musun bir zamanlar Hakimdi dünyaya karanlıklar İnsanlar ayrılmıştı ikiye Köleler hürler diye Gerçekte yoktu kölelik Vardı başlangıçta birlik Çünkü hayat Adem'le başlamıştı İnsanlar bir babanın çocuklarıydı Bir anadan bir babadan, insanlar ürüyordu durmadan. Hepsi kardeşti, kardeşler. Kuruyorlardı birlikte düşler. Babaları önder, peygamber. Çocukları ümmet, hep beraber. Aynı ilahın, aynı dinin tabi kıldığı birer mümin. Ama neler oldu neler... Düştü birbirine kardeşler. Nefsani arzular, istekler, Tarihe sürdü kara lekeler. Lekeler, kararttı dünyayı. Boyadı günleri kardeş kanı. Bir hiç için yapılanlar, Menfaat için olanlar, Yeni bir dünya kurdu insanlığa. Boğdu gelecekleri karanlığa. Karanlık delindi zaman zaman. Delindi göklerin ufkundan gönderdi varlıkları yaratan aydınlığı aydınlık pınarından. Aydınlık insanları kardeş kılan aydınlık insanları kölelikten kurtaran aydınlık insanları özgürlüğe ulaştıran aydınlık insanı insan kılan bir yol bir bilinç aydınlık bir eylem bir kurtuluş aydınlık insana Rabbinden gelen dünyadaki karanlıkları delen Dostum aydınlık parlattı kimilerini karardı karardıkça kimileri günler günleri kovaladığı aydınlıkla karanlık savaşı başladı Kah güldü dünya aydınlıkta kah kayboldu karanlıkta karardıkça dünya kapkara Yeniden tohum serpildi topraklara. Yüzlerce, binlerce elçi, gönderildi insanlığa davetçi. Aydınlık ateşini yakmak için, insanı özgürlüğe ulaştırmak için. Ama azgın, zorba insanlar, karanlıklardan medet umanlar, söndürdüler bir bir yanan ateşi. Yok, yok inan bu savaşın bir işi. Gün geldi, dünya boğuldu yalana, oldu özgürlük garip bir rüya, bir tablo sergilendi, acı mı acı, karanlığın efendisi oldu özgürlük tacı. İnsanlığın kurtuluşu için gelen dinler, değiştirildi sadece zorbaları dinler, aydınlık karartıldı zorbaların elinde, zorbalar köleleştirdi insanları dinle. İnsanlık aydınlığı bozmakla yarıştı. Artık her şey birbirine karıştı. Bulandırıldı karanlıkta aydınlık doğdu ufuklarda yeni bir karanlık. Eskisinden farklı değişik oldu karanlığın yeni adı şirk. Şirk. Öyle bir değişim ki, sorma. Sanki varoluş baştan sona deforma. İlah kabul edilen elçiler, insanları karanlığa davet eden dinler. Aydınlık sanki karanlık ateşini yakıyor. Aydınlıkta sananlar karanlığa şakıyor. Zorbalar özgürlüğün simsarı olmuş. Dünya özgürlük için kölelerle dolmuş. İnsanlar tıkılmış hıralarında, kendini kaybetmiş insanlıklarında. Köleler mezarı olmuş mabetler Dolmuş içleri Canlı canlı ölüler İbadetler sapkınlığın dansına dönmüş Her yerde insanlık bir bir sönmüş Kardeşler ayrılmış düşman saflarına İnsanlık bölünmüş saçma sınıflara Sınıflar Soylular Soplular, soysuzlar, sınıflar, kavimler, kabileler, ırklar, sınıflar, hayvanlar, miskinler, köleler, sınıflar, tanrılar, efendiler, hürler. Dostum, her şeyin birbirine karıştığı anda, kurtarıcı buldu insanı hırasında. Yaktı aydınlık ateşini Hıra'da, artık insanlık yine yollarda. Karanlıktan aydınlığa geçiş için, özgürlüğü, kurtuluşu için Hıra'nın yolları Mekke ile buluştu, ulaştı Mekkeli'ye aydınlıkmıştı. Mekke alev alev karanlıkları deldi, ev ev insanlar Allah'a geldi. Bir coşku, heyecan sardı insanları, korkuttu aydınlık Mekkeli zorbaları. El birlik ettiler aydınlığa karşı, sanki titrettiler bir anda arşı. Aydınlık dumanlandı Mekke'de bir an, akmaya başladı sokaklarda kan. Feryat, inleme gökleri deliyordu, özgürlük Mekke'ye acı geliyordu. Sinmiyordu acıdan, ulaşan kalpler aydınlığa, inanıyorlardı başka zafer yok karanlığa. Azimle boğacaklardı, acılarla karanlığı, getireceklerdi Mekke'ye aydınlığı. Çünkü dostum Gelmişti haber göklerden Biterecekti yıllarca biriken hasreti Çökecekti ayrılığı gönüllerden Kuracaktı yeniden kardeşliği Tapmayacaktı insanlar Artık kendi yaptıklarına Ayrılmayacaktı insanlar Bir babanın soyundan Ayrılmayacaktı insanlar Başlangıçtaki kardeşlik bağından ırklar Kavimler Soylar Soplar Sibirer ayrılık rüzgarı tarihte bitecekti bütün dokmalar Allah'ın istediği kardeşlikte olmayacaktı özgürlük bir hayal bir rüya olmayacaktı özgürlük zalimlere zorbalara reaya bilecek de insanlar kendilerini arıtacaktı tüm pisliklerden nefislerini olacaklardı dünyada hakka vekil Olacaklardı insanlık için en adil Muştusuydu onlar tüm ezilenlerin Korkusuydu onlar tüm ezenlerin Mekke onlara mezar olsa da Dönmeyecekti hiçbiri kurban kılınsa da Böyle geçti günler, yıllar Böyle yükseldi Mekke'de acılar Derken kapılar açıldı insanlara Özgürler saçıldı Mekke'den etrafa. Görünürde kimi sürgün kaçıyor. Görünmezde her bir aydınlık saçıyor. Habeş'te, Taif'te, Medine'de. Özgürlük için özgürler her yerde. Bir ses yükseldi artık Medine'den. Akın akın geldiler. Özgürler her yerden. Yeni bir dünya, yeni bir medeniyet. Bütün dünyaya yükselen yeni insaniyet. Artık... Her şey başkaydı ufuklarda Yıllarca boğulan insanlık Aydınlıklarda Dağılıyordu dünyanın zorbaları Gülüyordu hasretli mazrumları Dünya yeniden dünyalığına döndü Karanlık her köşede Bir bir söndü Yıllar yıllar geçti aradan Seyrelesen artık buradan Ne oldu bu şarkı bu heyecan Boğuldu mu mateme bu helecan Ah dostum Geçmiş de olan bugün de oldu Tarih bir kere daha hüzünle doldu Özgürlük yine acımasız zorbaların elinde Kurtuluş kurtuluşu bilmeyenlerin dilinde Aydınlıkla karanlık yine karışık Zorba ile mazlum zulüm de barışık Din yine zalimin zulmüne ortak İnanan yine, zalime köle bir bak! Dönmüş yine insanlar yalancı ilahlığa, Dönüştürülmüş yine elçiler ilahlığa, İbadetler şahlaşmış, özü yok, Mabetler taşlaşmış, sözü yok! İnsanlar dağılmış, fırkalara bölük bölük, Soylar, soplar, izmler birer sülük! Soruyor insanları damarlarından, Besleniyorlar mazlumların kanlarından, teslimiyet değil İslam, sanki isyan, teslim değil Müslüman, sanki aşiyan. Namaz, namaz değil, şekil olmuş. Kabe, Kabe değil, taş olmuş. Hac, haç değil, insan yığını. Kurban, kurban değil, et kıyımı. İman, iman değil, kör taklit. İlim, ilim değil, mukallit. Tebliğ, tebliğ değil, lafazanlık, cihat, cihat değil, borazanlık, özgürlük, özgürlük değil, kölelik, kurtuluş, kurtuluş değil, rezillik, insan, insan değil, nefsine köle, millet, millet değil, tarihine köle. Dostum, her şey karışık yine bugün, sanki yaşanıyor yeniden dün. Tıkılıp kaldık nefislerdeki hıralara, Aydınlık hasretle bakıyor yollara, Seni, beni bekliyor aydınlık, Kaplamışken dünyaya karanlık. Özgürlüğün simgesi olarak, Mazlumların muştusu olarak, Zalimin zulmüne dur demek için, Çağdaş efendileri yok etmek için, Medine'de yakılan kurtuluş ateşini, bütün insanlığa ulaştırmak için, seni beni bekliyor Kur'an. Tozlu raflardan inmek için, seni beni bekliyor Kurban. Kölelik zincirlerini kırmak için, seni beni bekliyor Yaratan. İnsanın insana özgürlüğü için, seni beni bekliyor İslam. Şana, barışa götürmek için, seni beni bekliyor iman. Mükemmel insana ulaştırmak için, 17 Mayıs 1989 Isparta Mehmet Çoban